tek bir cüzdür, tek bir cüzdür, cüzlere bölünmez, parçalanmaz. Cüzlere, kısımlara bölünmez. Tamam mı? Ama Ehl-i Sünnet bütün bunlardan beridir. Ehl-i Sünnet diyor ki amel imandan cüzdür, artar ve eksilir. Tamam Şimdi, biz demin az önce ne dedi? Ahmet dedi ki, mürciye Ebu Hasan el-Eşhal'in makalatul İslami'nde dediği gibi 12 fırkadır. Ancak ee,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 Ahmet bak sakın unutma, muhaliflerin görüşlerini bilmeden, muhaliflerin görüşlerini ezberlemeden, fık etmeden, tamam mı? Tamam. Kendi akideni anlayabilirsin, bunda bir sorun yok, tamam mı? Ama şöyle bir işgal oluyor ileride, ileride gelecek şüpheleri defetme adına zorluk çekebilirsin. Çünkü adam hiç ummadığın anda muhalifin bir e, e, şüphesi cevabı gelir, bu seni rahatsız edebilir, e, şey yapamadığın zaman, e, zihnini kurcalayabilir, şüphe sokabilir kalbine, anlatabiliyor musun?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 her insanı bu, bunu yap e, demen hoş olmaz yani tamam mı yani abes olur yani her insana kalkın bu fırkaların e, görüşlerini ezberliğini bu din bu fırkalarla hiçbir alakası yok din Kur'an sünnettir bu bize yeter hiç bunlar olsa da olmasa da biz Kur'an sünnetle hamur cennete giriyoruz orası öyle ama bazı insanların bunu yüklenmesi lazım anlatabiliyor muyum e, Bir daha fırkaların karşısında durabilmesi için anlatabiliyor muyum yani, tabiri caizse bu farz-ı kifayi olabilir yani anlatabiliyor muyum Heh. Çünkü maalesef ve maalesef ne zaman ki bu fırkalar çıktı, ehres sünnetten bazıları bunlara karşı cephe almayı, bunlara karşı reddiye vermeyi üstlendi kendilerini. Tamam? Bundan dolayı. Evet. O zaman birinci taife ne dedi Ahmet? İman sadece lafızdan ibarettir. <gülüyor> sadece ibarettir. Ve imanın azalar ile amelle veya kalple bir alakası yoktur diyorlar. Evet. Bunlar Kerramiye, Muhammed bin Kerram'ın siz isteği. Tamam?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 Ve bir sürü fırka, işte kerramiye fırkası, cehmiye fırkası mesela, mürciyelerdendir iman noktasında. Evet. Buna aslında ettedâkülül akadi ilmi derler rahmet buna. Tedâkülül akadî yani akidelerin birbirine girmesi. Bu başlı başına ilimdir, çok zordur, bunu herkes şey yapamaz. Yani işte, işte diyorsa ki mutezile, kaderde de şudur, iman budur, işte isim sıfatta şudur, şunu çok şeydir, anlatabiliyor muyum? Zordur ve karışıktır yani.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 Peki Ahmet, bunların kavlinin sonucu nereye çıkarıyor biliyor musun? Bunların bu kavline göre iblisin ne olması lazım? Yani, mümin olması lazım. Neden? Çünkü iblis Allah'ı biliyordu değil mi? Evet, evet. hocam. Allah'ı biliyordu. Bunda, buna, yani iblisin Allah'ı bildiğine dair hiçbir fırka var mı aklında buna muhalefet eden? Yok. Hayır. Ha. İblisin Allah'ın bildiği, Allah bildiğini herkes biliyor. Tamam mı? Ha. Bunların kavline göre o zaman iblis tam bir mümin olmuş olur.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 Eşarilerin mutaakhirleri. Yani eşarilerin, eşariler de arasında grup gruptur aslında. Mesela ilk eşarilerin ilkleri var ve sonradan gelenleri var. Evet. Tamam mı? Mesela ilk gelenleriyle sonradan gelenleri arasında fark var. İman noktasında. isim sıfatlar noktasında bile fark var. Mesela ilk eşariler Allah'ın aşta olduğunu kabul ederlerdi biliyor musun? Evet hocam. Evet. Ve haberi sıfatları kabul ederlerdi vesaire. Anlatabiliyor muyum? Evet. O yüzden diyoruz ki bu hani iman tasdikten ibarettir diyen bu üçüncü e, mürciye fırkasının sahiplenen kimdir? Bu e, görüşün kavli ne? Eşarilerin sonradan gelenleri. Bunlara mutahhir diyoruz. Mesela eşarilerin mutakaddimi desem ne anlaşılır? Yani ilkleri demek. mutahhirleri sonları demek. Tamam mı? Bak bu kitaplarda ilmi ıslahlardır. Bunları bilmeye çalış ki e, kitap okurken ağır gelmesin. Mesela insanlar şikayet ediyor. Guraba mesela bir kitap çevirmiş. Ne? Akiretü tahaviyye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 Mutakir evet. desen selefin sonradan Tamam mutakir sonra demek mutakaddim önce demek evet. O zaman diyoruz ki bu üçüncü taife Diyorlar ki iman doğrulamaktan Tasdikten ibarettir Ve bu bunu söyleyen kimlerdir Eşarelerin mutakirleridir Peki Ahmet bunların sözlerinin de sonucu neye götürüyor Aynı ikinci taifenin sözüne getiriyor. Bunlara da göre iblisin mümin olması lazım Değil mi evet. Çünkü neden İblis Allah'a yalanladı mı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 Allah kesinlikle yalanlamadı, tasdikledi. O zaman bu üçüncü tayfenin dediğine göre eğer iman sadece tasdikten ibaretse bu mutahhir eşyalerinin dediği gibi o zaman iblisin de memnun olması lazım. Buradan baz aynı... E, o, bazıları iblisinde Allah'ın alim sıfatını iptal ettiğini söylüyorlar. Bu doğru mu? Peki hemen konu üzerinde sorayım dedim de. Yok yok. Bunu şimdi sorma. Tamam tamam mı? Bunu dersin evet. sonunda sor. E, çünkü ne dedi? Sana Word dosyasını attığımı hatırlamıyor musun? Evet. 4 dosyasında bir şartım vardı. Dersle alakalı. <gülüyor> kesinlikle ders harici soru sormayacağım. Tamam mı? Heh. Evet. Çünkü ben bunun tecrübe yaşının, sıkıntısını çok yaşadım, girdiğin zaman ders ona dönüyor, tamam. bitiyor olay tamam mı? Zaten top top burada 50, 40, 50 dakika yırıyoruz, onu da sadece asıl mevzumuza vereceğiz tamam mı? O senin söylediğin önemliydi, onu konuşacağız. Evet. Şimdi, diyorlar ki iman tasdiktir ve bu yeterlidir diyorlar. Bunlara cevap verdik. Şimdi bu da bu da 3. tarikesi. Bir de dördüncü tarikeleri var bunların Ahmet. Asıl tarikem evet. Mürciyelerim. Bunlar da işte ehli sünnete en yakın olan bak şimdi ehli sünnete en yakın olan Mürciye fırkasıdır bunlarda. Evet. Bunlar ehli sünnete en yakın olan Mürciye fırkasıdır. Bunlar ne diyorlar? Diyorlar ki ee, iman dil ile ikrar, kalp ile tasdiktir diyorlar. Evet. Dil ile ikrar, kalp ile nedir? faslıktır. Azalar, şey ameller ama ne diyorlar? Ama ameller imandan değildir. Bunun da işte ilk sahiplenenlerden Hammad bin Ebi Süleyman. Evet hocam. Hatta sonradan nasıl doğan ismi eee Hammad bin Ebi Süleyman el Bağdadi. Tamam mı? Evet. Evet. bin Bu Hammad bin Ebi Süleyman büyük bir selef alimi Ahmet. Tamam mı? büyük bir selef alimi ve bir sürü kişiden bir sürü selef aliminden, meşhur selef aleminden teskiy almış bir kişi ve fıkıyla, zühdlüğiyle, ibadetiyle meşhur bilinen büyük bir alim. Tamam mı? Tamam Ancak bu konuda bidat bir laf söylemiştir. Olabilir. Hani sünnet, bir insan ehli sünnî olabilir ama bir mevzuda bidata düşebilir. Anlatabiliyor muyum? Evet. Diyoruz ki bu Hamad İbni Ebü Süleyman ilk bunu şey yapmıştır, Ebu Hanife de onun bu sözünü taklit etmiştir. Ebu evet. Hanife, Hamad İbni Ebü Süleyman'ın sözünü taklit ederek bu görüşe varmıştır. Ne taklit? Yani benimsemiştir onun görüşünü. Hamad İbni Ebü Süleyman'ın getirdiği deliller ona cazip gelmiştir. Ameli imandan çıkararak. O zaman diyoruz ki bunu ilk çıkaran Hamad İbni Ebi Süleyman'dır. Her ne kadar ihtilaf varsa da, İlk çıkaran kim oldu? Ama diyoruz ki bunu ilk çıkaranın arasında bu e, kavli bidatı Hammad Ebu Süleyman'dır. Büyük alimdir. Allah kendisinden razı olsun. Bir hata yapmıştır. Allah onu affetsin. Tamam mı? Ama hiçbir zaman ona bidat ehli diyemiyoruz. Müptedi'yi diyemiyoruz. Çünkü müptedi ismi faildir. Müptedi bidat ehli kime denir? Bidadı, bidadı üzerine galebe çalmış insana bidat ehli denir. Yoksa adam başlı başına ehli sünnet ama bir hata yapmış işlerinden dolayı. Tamam mı?